Değerli dinleyenler, bir fıkıh sohbetine daha birlikteyiz. Allah'ın selamı, bereketi ve feyizi üzeriniz olsun. Efendim bize ulaşan sorulardan sohbetimize devam edeceğiz. Bir kardeşimiz, hocam diyor hanımların doğum kontrolü uygun mudur diye sormuş. Şimdi tabii hanımların doğum kontrolü ihtiyacı duyması için yani yeteri kadar çocuklarının falan olması gerekir. Şartlar elverişsiyse bugün, bugün özellikle en az 2-3 çocuk daha fazlası 2'nin e, üzerine çocuk olmalı ki bir toplumda nüfus artışı olsun. Yani bir ailenin 2 tane çocuğu olursa annenin babanın yerini alır. O kadar. Nüfus sabitlenir yani. 3 tane çocuk olursa bir fazlalık anlamına gelir bir ailede. O yüzden eğer bir e, ülkede nüfus artışı söz konusuysa zaten en az 3 ve daha fazlası çocuk olmalı ki o toplumda e, bir gençlik meydana gelsin. Zindelik olursun, devam etsin. Dolayısıyla e, bu anlamda bir defa daha bir çocuk bile ortada yokken hemen korunalım. Dolayısıyla hiç çocuğumuz olmasın. ileride düşünürüz. Yıllar sonra gibi düşünürüz. Doğru değil. Eğer nasılsa daha sonrasında korunma ihtiyacı duyuluyorsa tabi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem azle izin vermiş bildiğimiz gibi. Yani korunabilirsiniz demiş Allah'ın Resulü. Ama şunu da ifade edeyim buyurmuş. Çocuk sayısı değişmez. O ailenin çocuk sayısı takdiri, kaderi ilahiyede kaç tane ise o olacaktır buyurmuş. Hatta o Hızr Aleyhisselam Musa Aleyhisselam yolculuğunda ilginç bir olay var. Keyf suresinin ikinci sayfasına bakılırsa orada da aslında çocuk sayısı yine değiş, değişmeyecek şekilde arka planda hikmeti bir olay yaşanmış. Hadise şöyle olmuş bu bildirdiğine göre. Hz. Musa ile Hızır Aleyhisselam işte bir köye geldiklerinde yiyecek istemişler. Köylüler bunları e, tanımadıkları için yiyecek de vermemişler ve köy neyse o köydeyken e, Hızır Aleyhisselam bakmış e, bir evin gölgesinde çocuklar oynuyorlarmış. Bir çocuğa dikkatlice bakmış. Ondan sonra tepsilerde verilen bilgiye göre çatıda rüzgar, fırtına da varmış aslında. E, çatıdaki bir taşı uç noktaya getirmiş. Ondan sonra tabi oradan inmiş. Olağanüstü gücü var Hz. Aleyhisselam'ın. O gücünü kullanıyor muhakkak o sırada. Musa Aleyhisselam da seyrediyor. Gelmiş Hazreti Musa'nın yanına. Biraz sonra rüzgar biraz daha şiddetlenmiş. Ve Hızır Aleyhisselam'ın uç noktaya, düşme noktasına getirdiği çatıdaki taş yere düşmüş. Çocuğun başına isabet etmiş. Çocuğun başı yarılmış. Ve orada kanlar içinde kalmış. Tabi ailesi, köylüler geliyorlar. Kaza oldu diye biliniyor. Yani fırtınadan dolayı. Rüzgardan dolayı. Çatıdan... Efendim taş yuvarlandı, kiremi düştü falan deriz ya. Bir kaza oldu diye düşünüyorlar. Bir kötülük yok görünürde. Fakat Musa Aleyhisselam bu taşı yukarıdan Hızır Aleyhisselam'ın e, boşandırdığını, düşecek duruma getirdiğini görmüş. Bunu hikmet neresinde ya Hızır demiş. Niye bunu yaptın? Ne? Yazık bu çocuk bak öldü demiş kanlar içinde. Ailesi ağlıyor falan ya Musa sen arka planı görmeden hikmetini bilmeden acele diyorsun böyle çok soru sorarsan yolcuğumuza devam edemeyiz falan dedikten sonra neyse sonunda ayet kerimelerin devamında bunu hikmet açıklanırken o ölen çocuğa gelince diyor Cenab-ı Hak eğer bu çocuk yaşarsa ileride şaki olacakmış eşkıya olacak anne babasını çok yüzecekmiş fakat anne babası salih kimselermiş ibadetine, taatında Cenab-ı Hak rızasını kazanmışlar. Cenab-ı Hak anne babanın üzülmesini istemiyor. Ve dolayısıyla kader programında bir e, gözden geçirme diyelim değişiklik meydana getiriliyor. Ve bu e, emanet çocuk küçük yaşta alınıyor. Ve ayet-i devamında ve akrabu ruhman hatta ondan daha merhametli olan bir çocuğu Cenab-ı o aileye veriyor. Yani hanımı hamileymiş ya da ondan sonraki hamilelikle daha merhametli olan, anne babayı üzmeyecek bir evlat o aileye cenaba yine veriyor. O ailenin bir çocuk hakkı var diyelim. Bir önceki çocuk emanet erken alınıyor. Neden? Çünkü yaşarsa ileride şakıyı olacak, anne babayı üzecek. Peki niye her şakıyı olan çocuk alınmıyor? İleride madem eşkıya olacağı belli. Bu gibi çocuklar küçükken alınsa bu emanetler ve ileride toplum zarar görmese diyemiyoruz. Burada anne babayı üzdürmeme, üzmemek için anne babanın hürmetine diyelim ona biz. Ailede farklı bir konum var. Cenab-ı onları, kendi rızasını kazanan o anne babayı üzmemek için şakı olacak olan eşkıya olacak olan çocuğu erken yaşta vefat ettiriyor ama onun yerine aileye daha merhametli bir çocuk veriliyor. Çocuk sayısı yine değişmedi bakınız. Bir emanet alındı. Onun yerine başka bir emanet ama daha salih bir yavru verildi gibi. Şimdi Kehf de üç tane hikmetli olaydan birisi de bu bilindiği gibi. Kehf Suresi'nin ikinci, üçüncü sayfasına bakıldığı zaman bunlar orada görülecektir. O yüzden bu doğum kontrolü konusunda da kardeşlerimizin dikkatli olmasına fayda var. Yani çocuk sayısı birde kalsın. Yorulmayayım. İşime gücüme devam edeyim, çocuk beni meşgul ediyor demek doğru değil. Elhamdülillah günümüzde kreşler var, çocuk bakım yerleri var. Yani Birçok imkanlar da e, günümüzde kullanılabiliyor. Dolayısıyla e, bu konuda en az iki üç çocuğun üzerinde bir, bir yavru acaba ailemize kazandırabilir miyiz, bunları eğitebilir miyiz diye çabalamakta gerekiyor. Başka bir kardeşimiz hocam diyor, hanımların saç boyaması, kaş aldırması uygun mudur? Caiz midir? Şimdi saç boyama konusu tabi tercih meselesi. Yani saçları ağıran kişi tercihini boyama yolunda kullanırsa ne olur? Yani normal saç boyası olmak tabi boya olmak kaydıyla caiz mi değil mi konusunda. Bayanları bir tarafa bırakalım. Erkeklerle ilgili olarak mesela Hazreti Ebu Bekir'in babası Ebu kuafe Mekke mükerremde kalmış, uzun süre İslama girmemiş. Mekke fethedildikten sonra ancak Ebu Kuaf'e İslama girmeyi karar vermiş. Hazreti Özbekir Peygamber Efendimizle onu görüştür, görüştürmek üzere Mekke'de fethi'ten sonra rivayete göre hatta çok zayıf naifmiş Ebu Kuaf'e çok yaşlı, ee, sırtına almış babasını Hazreti Ebu Bekir Peygamber'in bulunduğu yere getirmiş ve mindere oturtmuş. Peygamberimiz, e ya Ebu Bekir niye zahmet ettiniz? Yani biz de gelebilirdik babanı ziyarete falan desin. Hazreti Bekir, ya böyle ge gerekti demiş. E Kısaca Ebu Kafe'ye peygamberimiz bakınca, saçları bembeyazmış. Aynen koyun tüyü gibi ifade ediliyor. Babanın saçları çok ağırmış demiş peygamberimiz. Keşke bunu e boyatsaydın demiş. Bu arada e, siyah renkten de kaçının demiş peygamberimiz. Tabii 80-90 yaşındaki bir kişiye simsiyah saç gitmez bu belli. Yani o dönemde daha çok kına boyası şeklinde boya uygulaması varmış. Mesela mesela Hazreti Ömer'in de saçlarını e, kına yakarak e, boyadığı rivayet edilir. Yani bu bu şekilde ihtiyaç duyan kısaca daha zinde görünmek için mesela Hazreti Ömer bir mümin zinde görülmeli diyor. Şeylerde de e, malum bu hervele yapmada tavaf sırasındaki e, dik yürüme mesela seyredenlere karşı mü, Müslüman'ın dins görünmesi dimdik yürümesi sert adımlarla yürümesi gerek tavaf sırasındaki Kabe'yi muazzama tavaf ettirirken ve gerekse iki yeşil direk arasında sağ yaparken Safa ile merve arasında koşu yapılan daha zinde dik ve e, sert adımlarla yürünen hızlıca yürünen e, iki yeşil direk arası vardır. E, haç ve umre sırasında e, Müslümanların dikkat ettiği yerler. Peygamberimizin tavsiyesiyle bunlar o dönemde uygulanmış. Çünkü seyredenler Müslümanları e, zinde görsünler istenmiş. O yüzden Kısaca bununla ilgili olarak erkeklere izin verilince hanımlara zaten izin verilir diye kıyas ediliyor. Hanım uygun bulduğu boyayla saçlarını boyayabilir. Ama bunu çok dikkat çekecek derecede hanımların saçıyla hala ilgilisi olmayan çok farklı boyalar da günümüzde bazı hanımefendiler uygulayabiliyor. Bu da aşırı derecede hani üzerine dikkatleri çekmek, gurur, kibir gibi duyguları uyandırmak tarzında da olmamalı tabi ki. Doğal boya diyelim ona biz. Saçları normalden kaybettiyse normal rengine getirme hakkı söz konusudur. Boyama ile ilgili böyle kaş aldırma konusu peygamberimizin hadisinde neyi edilmiş aslında. Yani kaş aldıran kadına Allah'ın alet eder, etsin gibi. Bunun anlamı yalnız şöyle yorumlanıyor. Kaş aldırma Kureyş kadınlarında iyice kaşları dipten kazıtma gibi veya çok aşırı inceltme yoluyla yüzünü şekli değiştirecek tarzda yapılıyor. Zaten bugünkü tıp biliminde de kaşların bir görev var aslında. Bildiğimiz gibi yer çekimi sebebiyle sürekli epitel doku dökülmesi olur yere doğru. Bizim alnımızdan başımızdan da alın kısmımızdan hiç biz farkında olmayız ama aşağıya doğru ...epitel doku... E, ...dökülmeleri olur... ...kaşlar onu bunu önler... ...eğer kaşları kaldırırsak... ...doğrudan göze ineceği kabul ediliyor bu şeylerin... ...deri döküntülerinin... ...ve sürekli e, o zaman insanın gözünde... ...kaşıntılar meydana getirir... ...diyor bugün tıp uzmanları... ...yani kaşların kendisine göre bir görevi var... ...insan bedeninde... ...onların yok edilmesi istenmiyor... ...veya çok inceltilmesi istenmiyor... ...normal şekliyle korunsun isteniyor... ...ama bu arada... Kaşlar çok dağınık hale gelmiş, çok aşırı genişlemiş falan neyse uçlarını biraz düzene sokmak, bu kaş aldırmak sayılmıyor. Ya Allah Resulü'nün bir kaş aldırmak söylediğimiz gibi ya kökten kazıtmak veya aşırı inceltmek yoluyla kökten şekli değiştirme tarzında uygulanıyor ve Peygamberimiz bunu neye yetmiş ve bunu gurur kibir için özellikle hanımların yaptığı da o dönemde biliniyor başka bir kardeşimiz hocam diyor kar zarar ile çalışan bankalardan kredi alıp ev veya araba almak caiz midir diye sormuş kredi almak caiz değil bir defa kredi kelimesini kullanmamak lazım bunlar kredi veremezler kimsenin eline buyur bu parayı al git onunla araba al bana da yüzde o yüzde on fazlasıyla geri getir dese mesela deseler bu faiz olur böyle değil de siz 40 bin liralık araba almak istiyorsunuz. Mesela 40 bin lirayı araba sahibine ödeme yapıyor finans kurumu. Ve ondan sonra size ödeme şartlarınıza göre karını ekliyor. Diyelim 46 bin liraya 24 ay ödenmek üzere arabayı aldılar ve size devrettiler. Sözleşmeyi de ona göre yaptınız, imzaladınız. Bunun adı alma satma oluyor. Buna murabaha diyoruz biz. Dolayısıyla mal sahibine ödemek şartıyla ve arka planda yapılan sözleşmeyle bu arabayı biz 40 bin liraya aldık, sana 46 bin liraya 24 e taksitle ödemek üzere devrettik gibi bir muamele yapılırsa bu caiz oluyor. Ev içinde bu geçerli. Ev, makine olur, ham madde olur. Efendim diğer başka bir mobilya alımı vesaire e, şeklinde de olsa peşin ödemek yoluyla mal sahibine sözleşme ona göre yapılırsa caiz olur. Ama ben kredi çekeyim 40 bin lira, onunla araba alayım veya ev alayım ya da mal alayım 40 bin lirayla dersek o zaman faizli kredi almış, 40 bin lirayı ana para olarak alırsak 6 bin lirayı de faiz olarak delendirme gerekir. Ama mal alınır da devre devir yapılırsa bunun adı murabaha oluyor ve caiz hale geliyor. böyle olursa caizdir. Başka bir kardeşimiz dini konularda küfreden bir koca ile düşer mi diye sormuş. Şimdi elfazı küfür, bir takım e, lafızlar var tabii ki Allah korusun insanı dinden çıkaran, bir anda mürtet hale getirebilen sözler, haşa Cenab-ı Hakk'a, Kur'an-ı Kerime, sövme gibi açık açık e, insanı küfre düşüren bir takım sözler söylendiyse veya bunları inkar edecek şekilde ifadeler kullanıldıysa tabii kişi mürtet hale gelebilir. Mürtet hale gelince de bildiğimiz gibi. E, nikah da düşüyor evli ise. Ondan sonra diyelim pişmanlık duydu, kelime-i şehadeti getirdi veya ilk kıldığı namazlarla tevbe istiğfar etti, İslam'a döndü. Mürtedikten çıktı yani. Peki nikah kendine döner mi? Dönmez diyor İslam alimleri. Çünkü bir anda erkek dinden çıkınca, mürtet hale gelince aralarına din farkı meydana geliyor. Hanımı Müslüman Kendisi ateist ya da İslam'ı kabul etmeyen, İslam'ın iman esaslarının biri inkar eden durumuna düşen kişiyle hanım arasında inanç farkı meydana geliyor. Bu fark sebebiyle de nikah ortadan kalkıyor. Daha sonra kelime-i şehadet getirdi, Müslümanlığa döndü ama nikah kendinden dönmez diye kabul ediyor. Öyle olunca iki şahidin huzurunda yeniden nikah aktetmeleri gerekiyor. Ve bu e, yalnız üç sayısıyla ilgili görülmüyor. Yani bu şekilde nikah yenilemek, üç beş on yirmi defa bile olsa, e, üç defa eşini boşamayla ilgili sayıya dahil saymıyor bu gibi nikah yenilemeler. O yüzden Osmanlı uleması tedbir mahiyetinde işte perşembe günleri İmam Efendi demişler, e, camiye gelenler hanımından vekalet alsın yetki alsın yani nikah kıyma konusunda camidekiler birbirinde şahit olsun imamın yapacağı duaya katılsınlar bu yola nikah yenilensin gibi bir formül düşünmüş Osmanlı uleması <tik> şeyim, Allahümme inni üridü enüceddel imane ve nikah tecden bir kavli la ilahe illallah Muhammed Resulullah gibi ifadelerle <tik> şeyim, Allahümme inni üridü ey Allahım ben istiyorum en enüceddel imane ve nikahı İmanımı yenilemeyi istiyorum. Yeniliyorum yani. Ve nikahı, nikahımı da yeniliyorum. La ilahe illallah Muhammed Resulullah diyerek. Tecdiden bir kavli. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Tecdiden. Yeniden bunu söylemek suretiyle imanımı ve nikahımı yenilemek istiyorum cümlesini imam efendi söylüyor. Arkadan bunu cemaatla tekrarlıyor ve herkes birbiri şahidi olarak hanımının da vekili sıfatıyla e, tedbir mahiyetinde güzel olur demiş Osmanlı uleması. Bizim Anadolu'da vardır bu sadece. Şimdi şehirlerden falan kalktı. Bazı köylerde imam kardeşlerimizin tekrarladığını görebiliyoruz. E, dolayısıyla ciddi bir nikah değil, bilinçli değil tabii ki onu ifade edelim. Yani kimsenin hanımından yetki alarak camide yapılacak bu nikah yenilemesinde beni de temsil et. Kendini asaleten bana vekaleten e, cemaat da birbirine şahit olacak şekilde nikahımız yenilensin manasında karı koca güzelce birbirine yetki vermek yoluyla camiye gitse şartlar yerine gelmiş olabilir demiş Osmanlı alimleri ve o dönemden de günümüze kadar gelmiş bu nikah duası falan deniyor buna ama e, bunu daha bilinçli yapmak gerekir. Hulahsen asıl erkeğin tabi Allah korusun bu gibi şeyleri elfaz-ı küfür dediğimiz kelimeleri kullanmaması, bu duruma düşmemesi tabii ki gerekir ama maalesef bazı erkekler kavga gürültü sırasında, hanımıyla olan tartışması sırasında bu gibi ağır sözleri söylemiş olabiliyor. Bundan sakınmak gerekir. Başka bir kardeşimiz, hocamdır ailesi Bursa'da oturup evlenen bir kız Ankara'da otursa anne babasının yanına geldiğinde seferi midir diyor. Şimdi şöyle e, kocasıyla beraber diyelim Ankara'da oturuyorlar. E, anne babaları Bursa'da. Kimin? Kızın anne babası Bursa'da. Oraya misafir geldiklerini kabul edelim. Damatlı hanımı. Kayınpederin evinde kalıyorlar diyelim. Şimdi e, dolayısıyla damat orada seferi olduğu belli. Yani kayınpederin evinde damadının kalma hakkı yok. Kız çocuğu da evlendikten sonra Artık onun asli vatanı kocasının vatanı oluyor. Yani karı koca bir bütün kabul ediyor İslam'da. Kocanın yerleştiği yer aynı zamanda onların vatanı aslisidir. Dolayısıyla anne baba evine gittiği zaman kocasıyla birlikte işte seferi olurlar. Yani kocasının durumu neyse hanımın durumu da aynı oluyor. Kocası ise hanım da seferi halde oluyor. Ee, tabii belki dul bayan bundan istina edilebilir. Kendi öz anne babasının evine geldiği zaman başka şehirde oturan dul bir bayan, o zaman vatan asilik, anne babasının e, ya da onlar yoksa abesinin evi gibi orada kalıyorsa yani asli vatan oraya dönüşebilir. Ama evli olan bir hanım kocasıyla birlikte hareket ediyor, onunla olan yolculuklarında kocasının durumu neyse hanımı da ona bağlı olarak aynı şekilde mukim veya seferi oluyor. Başka bir kardeşimiz bayan toplulukları içinde yüksek sesle Kur'an-ı Kerim okumak sakıncalı mıdır? Dışarıdan erkeklerin duyması e, sorumluluk meydana getirir mi diye sormuş. Evet hanımların e, bildiğimiz gibi günümüzde mesela ezan okumuyor hanımlar. Yani bir hanım müezzine olsa, çıkıp ezan okusa yok böyle bir uygulama. Ne peygamberimiz zamanında ne de sonraki yüzyıllarda. Veya hanımefendi geçsin sesli namaz kıldırsın yok böyle bir... Ancak hanımların kendi arasında olmak şartıyla diyoruz onu da. İşte teravih namazı, özellikle tesbih namazı için buna fetva verilmiş. Ki peygamberimiz izin vermiş eşlerinden bir ikisine şey üzerine bir gün mesela Allah Resulü hanımlarından birinin ailesine gittiğinde orada hanımlar topluluğu namaz kılıyorlarmış. Öğle namazı olması lazım. Namazdan sonra peygamberimiz gitmiş oraya. Bunlar ne kılıyorlar? El mefrudate demiş hanımı farz namazı kılıyorlar. Öğle namazın farzını diyelim. Ama ay ayrı, ayrı kılıyorlarmış. E, keşke imam olarak birlikte kılsaydınız demiş Peygamberimiz. Yalnız onlara namaz kıldıracaksan aynı hizada dur. Ne öne geç ne de geride kal. Onların hizasında e, durarak namaz kıldırabilirsin diye Peygamberimizin izin verdiğinde ay, rivayette var. Bu sürekli olarak mescit anlamında değil ama bazen işte tesbih namazına da müsamaha gösterilmiş. Ancak hanımların kendi arasındaki toplulukla sınırlı olmak üzere buna izin verilmiş. Yoksa bir hanım, hanım topluluğuna erkekler de katılsın. Erkeklerin bulunduğu yerde hanım bu şekilde sesli olarak namaz kıldırsın diye buna fetva verilmemiş. Yani mümkün mertebe hanım, hanımların kendi arasındaki tabi ki cemiyetleri serbesttir. Kur'an-ı Kerim okumaları, hat şerif okumaları sesli olarak e, tesbih namazında olduğu gibi kıldırmaları caiz. Ama erkeklerin bulunduğu ortamda bu genellikle, genellikle mekruh olarak e, yerini almış. Başka bir kardeşimiz hocam diyor adet düzensizliği olan e, hanım birinci adetten sonra temizlik süresinin 13. gününde tekrar adet görürse bu ayızın 13, 14, 15. günü mazeret mis sayılır. 16 günden sonrası madet sayılır. Evet doğru kardeşimizin tespiti. Bildiğimiz gibi tuhur günlerinin en az 15 gün olması gerekiyor. Eğer 15 günden aza düşerse yani diyelim 10 gün arayla 12 gün arayla bir hanımefendi adet görmeye başlarsa tuhur günleri, temizli günleri 15 günden aza düşerse özür kanına dönüşüyor. Yani en az 15 gün olması gerekiyor temizlik günlerinin diğeri 15'e tamamlayacak şekilde özür, özürlü sayılıyor. 15 günü geçtikten sonra asıl adet günleri tabii ki devam etmiş olabiliyor. Bununla ilgili olarak özellikle Fatıma binti Ebu 5 e, en çok hanımlar arasında özür sahibi olan bir bayanmış. Kadına hastalıkları var herhalde. Allah Resulüne o şöyle bir soru sormuş. Ya demiş, İnnilatur ben bir türlü temizlenemiyorum demiş. Yani kan kesilmiyor. E salate namazı sürekli namazım terk edeyim mi demiş. Hiç mi namaz kılmayayım aylarca demiş. Kan sızıntısı devam ediyor. Adet hali gibi durumum devam ediyor. Fakalası rasula şöyle buyuruyor. İnne der ki Bu bir damardır diyor peygamberimiz. Yani hastalık yapan e, kanın gelmesine sebep olan bir rahatsızlıktır bu. Adet hali değildir yani. Ve bir haydeti haiz hali değildir diyor peygamberimiz. Sana tavsiyem şudur diyor. <feydâ ekbaretil haydata> Haydet hayz hali olduğu zaman e, yani tecrübene göre daha önceki aylarda hangi günlerde adet oluyorsan, ayın diyelim 20, 24 ile 30 arasında ayın son 5 günü ya da 6 günü sağlıklı olduğu zamanlarda adet görüyorsa tecrübesine göre e, o günlerde Fetruki Esselat'e namazı bırak diyor Peygamberimiz tecrübesine göre olan e, temizlik günlerinde namazı e, e, adetli günlerinde namazı bırak Kadruha. adet günlerin kadar günler geçince işte 6 gün diyelim geçince fag -sili anki deme kanı gider boy abdesti al ve salli namaz kıl ondan sonra 24 gün süreyle namaz kıl adet hali gibi kan geldiği halde o günlerde özürlü olduğunu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ifade ediyor Fatıma Ebu Meyşe. Yani her namaz vakti girdikçe abdest alarak namaza devam eder. Ancak adet gördüğü daha önceki aylardaki tecrübesine göre o günlerde namazı bırak, bırakmasın tavsiye ediyor. Bu hadis-i şerifte Buhari Hayz 8 Vudu 63, Müslim Hays 62, Ebu Davut Tahare 108 nolu hadis. Yine kütüb-i sitenin en az 3 tanesinde zikredilen sayı hadislerdendir. Aşağı yukarı hanımların ...adet ve özürlü sayılabilecekleri durumlarla ilgili en sağlam delil de bu hadis-i şeriftir. Yani Fatıma bin Tebhü Beyş'in sorusu üzerine peygamberimizin verdiği cevap sahabe hanımlar aslında uygulamada esas alınmış... ...ve günümüze kadar mezheplerde bunu devam ettirmiş. Başka bir kardeşimiz, hocam diyor, cenaze namazını, vakit namazını kılmadan önce e, kılmak caiz olur mu cenaze duasını bilmeyen imamı uyarken Fatiha'yı kendisi okurum diyor sormuş. Şimdi cenaze namazı e, kılınması ile ilgili tabi sadece cemaatin toplanması yani namaza katılmasını sağlama dikkate alınıyor. İlla namaz vakti rastlaması da şart değil. İslam alimleri hani Allah Resulü'nün şu hadisine yani bir an önce cenazeyi defnedin, acele ediniz demiş Peygamberimiz. Cenazeyi defnetmede Acele ediniz. Dolayısıyla namaz vaktini bile beklemeye ihtiyaç olmadan kuşluk vakti diyelim cenaze hazırlanmış daha namazı iki saat veya üç saat var mesela. Ama cemaatte toplanmış, hısım akraba gelmiş, cenaze yıkanmış ille ölen namazını beklemek şart değil demişler alimleri. Kuşluk vakti de olsa cenaze namazı kılınır cenaze, cenaze gömülür diye kabul ediliyor günümüzde namaz sonlarına, denk, namazlara denk getirilmesi hazır cemaat namaz sebebiyle toplanıyor, cenazeyi haber alanlar da buna ilave ediliyor daha kalabalık bir cemaatle namaz kılınmış oluyor diye namaz vakitleri bekletiliyor yani illa namaz vaktini bekletme şartı yok ama namazdan önce biz cemaat toplanmış, ölen namazı kılınacak önce cenaz, cenaze namazını kılalım demek doğru değil bizim söylediğimiz daha öncesinde cenaze namazı kılınacak, cenaze gömülecek, ondan tekrar namaza dönecek cemaat mesela. O şekli vakit varsa önce namazdan önce de kılınabilir. Ama namazdan sonraya bırakmak daha uygunsa ki bizim memleketimizde artık Arabistan'daki gibi cenazenin sıcaktan dolayı bozulma vesaire tehlikeleri olmadığı için cenaze soğuk yerlerde korunuyor. İki, bazen bir iki gün, üç gün bile Kısım işte yurt dışında olabiliyor, başka şehirlerden gelmesi bekleniyor falan. Hemen o gün cenazeyi yetiştirmek e, zorluklar meydana getireceği için acele edilmiyor yani. E, dolayısıyla işte perşembe günü vefat eden kişi cuma günü, cuma namazından sonra cenaze vazı kılınsın. O gün o gece kısım akrabası da başka şehirlerden gelsin diye cuma gününe bekletiliyor mesela. Yani aslında hiç bekletilmeden Perşembe gününden de defnedilebilir. Buna da bir engel yok ama işte oğlu kızı başka şehirlerden gelmek, illa anne babasının cenazesinde bulunmak ister anlamında geciktirmeler olabiliyor. Bazen Almanya'dan cenaze Türkiye'ye mesela geliyor. Veya işte İstanbul'daki cenazeyi Kars'taki aile mezarına gömülsün diye vasiyet ediyor bazı hanımefendiler veya beyefendi. Ondan sonra bize telefonla soruyorlar tabi hocam diyorlar da Kars'ın bilmem ne köyüne e, buradan cenazeye götürmemiz fevkalade zor. Buna maddi bakımdan imkanlarımızda da el vermiyor. Ama babamız vasiyette etmişti. İlle beni Kars'ın filanca köyünde köyümüzde anne babamın mezarı da orada oraya gömün diye vasiyet etmişti. Bu vasiyete uymak vacip mi değil mi mesela soruluyor. Biz uymak gerekmez diyoruz. Ama bazı durumlarda Cenazenin başka yere götürülmesine zor şartlarda şöyle fetva verilmiş. Eğer düşman beldesinde cenaze kalacaksa orada düşman e, onun mezarını tahrip etme veya cenazeyi yakma yıkma neyse anlamında e, gayrimüslim ülkede düşmanın bulunduğu yerlerde cenaze zarar görecekse cenaze oradan alınır. Müslümanların bulunduğu beldeye şehir ve kasabalara e, nakledilebilir diye fetva verilmiş. Bunun için sadece başka yerlere cenazen götürülebileceğine e, fetva verilmiş. Yoksa her vasiyet edenin cenazesini ta köyüne kadar Almanya'dakini Türkiye'ye getirme, aman vasiyetini yerine getirelim diye böyle bir e, mevret yok. Ama bunu yapabiliyorsa ailesi gerçekten de biz bir araya toplanalım kendi köyümüzde veya mezarlığımızda aile mezarımız olsun diye oluyorsa o da caiz oluyor. Ama zorlama yoluyla buna e, sadece vasiyet etti diye uymaya çalışmak doğru değil. Yani bir kimse nerede vefat ettiyse oraya en uygun olan yere, Müslümanların gömüldüğü yere defnedilmesi en uygun ve güzel olanıdır. Çünkü sizin nerede vefat edeceğinizi ancak Allah bilir diye bildiğimiz hani beş mugayyata hamse var. Beş bilinmeyen şey. Bir, tan bir tanesi de ve tedri nefsün bir yerdin temüt malum. Beş maddeden birisi. Yani siz e, nerede öleceğinizi bilmezsiniz. Ancak Allah bilir. Mümade tedrin hepsün be yardım temet. Hiçbir kimse nerede öleceğini önceden bilemez. 3-5 ay öncesinden, 10 yıl öncesinden ben filanca yerde vefat edeceğim diye kimse bunu bilmez ama Allah bilir. Ama son artık vefat ede edeceği belli olmuş. ...komaya girmiş, bir iki saat ömrü kaldığı belli falan... ...o vefat edeceği yeri insanlar biliyor anlamına gelmez... ...bizim söylediğimiz sapa sağlamken, ...daha önceki yıllarda, üç beş ay öncesinden... ...üç beş on yıl öncesinden... ...ben filanca yerde vefat edeceğim... ...veya annemiz babanız filanca yerde e, vefat edecek diye... ...bir kimse kesin bir şey söyleyemez bilemez trafik kazasında bölecek, başka şekilde mi, nerede, hangi misafirlikteyken vefat edecek, bunu önceden bilme imkanı yok. O yüzden de madem ki o şehirde, kasabada vefat etmiş, onun cenazesinin de defnedeneceği yer bir bakıma belli de olmuş oluyor. Onu çok uzaklara götürmenin anlamı yok. Hatta Süleyman İslam döneminden tefsirade şöyle bir, bir, bir bilgi verilir, bilinen hadisedir. O dönemlerde Azra Aleyhisselam melekler görünüyor. Tabi cinler de malum Süleyman Aleyhisselam döneminde işçilik de yapıyorlar. İnsanlara rahat görünüyorlar falan. Azra Aleyhisselam birine dikkatli bakmış Süleyman Aleyhisselam'ın ümmetini kavminden. Onun melek olduğunu hissetmiş ya da anlamış bu kişi. Eyvah demiş galiba benim ölümüm yaklaştı. Bana dikkatli bakan Azrail'di muhakkak. Ee, benim buradan e, uzaklaşmam lazım demiş. Biraz gençmişti herhalde ölmek istemiyor. Süleyman peygambere gelmiş. Ya Süleyman demiş. Böyle böyle bana melek demiş. Göründü. Çok dikkatli baktı. Galiba benim ölümüm yakın. Ne olur sen e, rüzgar yoluyla demiş. Çok uzaklara e, intikal imkanın var. Eğer e, mümkünse beni bu beldeden uzaklaştır, izmi kaybettireyim demiş. Olur demiş Süleyman Aleyhisselam. Nereye gidecek? Hindistan rivayete göre, Hindistan gibi çok uzak bir yere e, mucize şeyini kullanarak Hazreti Süleyman Aleyhisselam onu o beldeden öbür belde intikal ettiriyor. Bir iki gün sonra Azer Aleyhisselam'la olan görüşmesinde Azer Aleyhisselam ya şaşılacak bir şey oldu diyor. İşte bugün diyor ruhunu kabzetmem gereken kişi dün buradaydı diyor. Onun ruhunu bugün alacaktım. Fakat onun ruhunu ta Hindistan'ın filance yerinde almak bana emredilmişti. Bu nasıl gidecek? Orada nasıl olacak bu iş diye dikkatlice bakmıştım o kişiye. Fakat bugün gittim ki orada hazır buldum diyor. Yani kısaca o kişinin eceli gerçekten de evet gün ta Hindistan'ın filance kasabasında diyelim. E, o ruhu orada kabzedilecek. Aslında Süleyman Aleyhisselam onu, ruhunu, ruhunu kabzedeceği yere ulaştırmış oluyor. Değişen bir şey yok. Yani ruhu nerede kabzedecekse, oraya kişi ulaşıyor ve orada ruhu kabz edilmiş oluyor. Başka bir kardeşimiz, bazı cemaat ve tarikatların telkiniyle Maliki mezhebine dayanıp verilen fetva tepki çekiyor. İnsanlar başka mezhepten fetva almayı din değiştirme gibi algılıyor tercih meselesinin sakıncalı olmadığı nasıl anlatılmalı diye sormuş. Şimdi e, tabii genel olarak bir kimsenin, bir müminin kendisi fakih değilse, iştahat edecek derecede, e, fetvaları e, arka plandaki delilleriyle inceleyecek durumda değilse, bir mezhebe tabi olarak amel etmesi asıl bildiğimiz gibi. Dört tane fıkıh mezhebi var yaygın olarak. Hanefi, şafii, Maliki, Hanbeli mezhepleri. İki tane de akide mezhebi var bilindiği gibi. İmam Maturi ve İmam Eşer'e olmak üzere. Şimdi bunlardan birine tabi olarak bir kimse genel olarak amellerini yerine getirir. Fakat arada öyle meseleler olur ki başka bir mezhepten görüş almanız gerekir. Kendi bağlı olduğunuz mezhebinizin o konuda zamanın şartları içinde uygulama zorlukları ortaya çıkabilir. Bunun örnekleri her dönemde olmuş. Osmanlı İmparatorluğu döneminde de Hanefi mezhebi uygulanan bölgelerde Şafii mezhebinden görüş alındığı olmuş. Maliki mezhebinin görüşü uygulandığı olmuş. Şartlar buna zorlamış. Dolayısıyla bir mezhepten görüş alınacaksa yalnız bunu ehli tabii ki almalıdır. Müftabih olan, fetva verilen görüş haline gelebilmesi için ona tercih erbabı deniyor. Tercih erbabı olan alim, fakih olan zat e, o görüşü diğer mezhepten alıp da onunla fetva verirse yaygınlaşır. Zaman içinde işte müftabi hale, fetva veren hale girebilir. E, günümüzde bunun örnekleri olabiliyor. Mesela şöyle diyelim. Günümüzde hanımların hacca gitmesi veya umreye gitmesi konusunda bakıyoruz Hanefi mezhebi e, bir hanımefendi bulunduğu e, yerleştiği yerden 90 kilometreden daha uzağa gidecekse yanında muhakkak kocası, abisi, amcası gibi yakın olmalıdır veya oğlu gibi yakınında yanında mahrem bir akrabası olmadan yolculuk yapamaz demiş Hanefi mezhebi. Ve bunun içinde "Lâ tusâferü'l-mer'etü fevkaset-e ayyâmin illâ mâdirü mahremin mâdirü mahremin" hadisine dayanarak bunu söylemiş. Yani bir kadın yanında mahrem bir akrabası olmadan üç günden fazla yola çıkmasın demiş peygamberimiz. Yani günümüze göre söylersek, 90 km'den uzağa gidecekse, yanında bir mahrem akrabası olsun. Aksinalde yolculuk yapmasın. Hanefiler, İmmazan bu hadis-i şerife uyarak diyelim, bunu esas alarak fetvasını vermiş. Fakat Şafii mezhebi, bunun arka planını da bir bakıma inceleyerek, acaba kadın neye uzak yere gitmez, yol güvenliği olmadığı için, çok uzak yere, 92 uzak yerlere gidince kendi beldesiyle irtibatı kesilir. Onun orada korunması, yedilmesi, iffetini koruması zorlaşır. Kendi dönemine göre hakikaten e, arka plandaki illet kadının korunamaması, yol güvenli olmaması yani esas anlıyorum. Fakat bununla ilgili Buhari hadislerinde geçen e, Hatemit Tayin'in oğlu Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Medine-i döneminde gönderdiği bir seriye onların kabilesine saldırmış. Adi bin Hatem isimli oğlu Suriye tarafına kaçmış. Neyse bazıları esir edilerek Medine'ye getirilmiş. Peygamberimiz çok cömert olan Hatem'i Tayin'in kızı da esirler arasındaymış. Ona çok iyi, senin baban çok cömert birisiydi. Kabile aşiretini çok takdir ediyordum. Ee, bir yanlışlık olmuş falan diye bu kızı güvenlik altında korumalarla geri göndermiş Peygamberimiz kabilesine ve kabileden dağılanlara tekrar geri dönsün dönebilirler diye e, ilan etmiş ve kısaca Hatem-i oğlu Adi bin Hatem demiş bu kadar iyi davranan benim babamı da ki Hatem-i vefat etmiş daha öncesinde e, takdir eden bu kişi peygamber olabilir diye Medine'ye gelmiş peygamberimize. Kerime-i bir Müslüman olmuş. İşte o arada Allah'ın Resulü Hat Hatemi Tayin oğluna Adi bin Hatem'e şöyle demiş. Ya Adi e, henüz demiş Medine çevresinde e, güvenliği tam olarak sağlayamadık. İşte o arada bir iki hırsızlık olayı falan olmuş galiba. Bir iki şikayetçileri de dinlemiş Adi. E, bu şey seni aldatmasın demiş bu gördüklerin, işittiklerin. İleride öyle bir zaman gelecek ki C kentinden demiş, ta İran tarafındaki bir şehri Örnek vermiş peygamberimiz Bir kadın Müslüman bir kadın tek başına Haç için yola çıkacak Atına veya devesine binecek Allah'tan başka kimseden korkmadan Haccını yapacak Tekrar geri dönecek demiş Allah'ın Resulü Şimdi Adi diyor ki e, Hazreti Ömer zamanında diyor Mısır, Suriye, Irak, İran tarafları Fethedildi ben de Irak tarafındaki fetihlere katıldım o, o oralarda diyor Müslümanlık yayılınca öyle bir Güven ortamı meydana geldi ki Hakikaten bir kadın Tek başına atıyla devesiyle Hacca gidip gelecek kadar Yollar güvenli hale gelmişti Diyor Adib bin Hatim Şimdi Dolayısıyla burada Yol güvenliği varsa Bir hanım yolculuk yapabilir Anlamında farz olan Hac yolculuğu başta olmak üzere bir kapı açılmış Buhari hadisine dayanarak Şafii Mesih bunu esas almış. Ve bir kadın eğer onu hacca götürecek getirecek güvenli bir ortam varsa diğer hanımlar grubu arasında pekala 3-5-10 gün, 20 gün, 3 aylık yol bile olsa yolculuk bile olsa gider haccını yapar geri döner diye fetva vermiş Şafii Mesih'e. Şimdi günümüzdeki yolculuklara gelince böyle bir grubun kafilenin içinde güvenilir kafilenin içinde bir hanımefendi hacca gidebilir mi dendiği zaman Hanefilere göre gidemez. Ama Şafii mezhebine göre yol güvenliği sağlanabiliyorsa güvenli bir firmayla hacca gidebilir, umreye gidebilir diyoruz. Ve günümüze geldiğimizde de işte özellikle bir günü geçmeyen mesela tren yolculuğu, uçak yolculuğu, ondan sonra sağlam bir firmadan bilet alınmak kaydıyla otobüs yolculuğu gibi yolculuklarda da yol güvenliği var mı yok ona bakıyoruz eğer yol güvenliği varsa ciddi bir firmaysa yani hanımefendi diyelim Konya'dan otobüse biniyor Bursa'ya geliyor yanında erkek akrabası yok ama yanına e, oturmak için erkek verilmiyor hanım veriliyor ve onun hukuku korunuyor gerektiğinde veya uçağa biniyor Erzurum'dan İstanbul'a geliyor diyelim hanımefendi tek başına uçakta hakkı korunuyor iffeti korunuyor ve İstanbul'da da gideceği ayrı biliyor ve dolayısıyla 90 kilometrenin uzağa olsa bile yol güvenliği olduğu için günümüzde Şafii mezhebinin bu görüşüyle hareket edilerek bu yolculuklar yapılabilir diyoruz bu yapılamaz dendiği zaman ciddi sıkıntılar meydana geliyor sürekli Hanımefendi hanımefendiyi kocası abisi, amcası neyse Erzurum'dan İstanbul'a getirecek tekrar geri dönecek sırf onu getirmek için hem masraflı hem imkansız durumlar ortaya çıkıyor ve günümüzde Hanefi mezhebinin görüşünü bu gibi kısa yolculuklarda uygulama zorluklar meydana getirebiliyor. İşte bunun gibi hulasa ehil olanlar buna fetva verdiği zaman yine de o yolculuğun, yolculuğun durumuna göre, firmanın haline göre bir şehirden başka şehire gitmelerde acaba risk nedir? Yol güvenliği var mıdır yok mudur konusunda yine de elinden fetva alarak bu gibi yolculukların yapılmasında tabii ki fayda var. Yani diyelim İstanbul'dan tamam Erzurum'a, Kayseri'ye, efendim Konya'ya gidiş oluyor ama acaba kuzey Irak'a gitmek veya Suriye'de Şama gitmek size bir hanımefendi, e savaş şartları var orada. Erkeğin hayatı bile tehlikede olabiliyor yerine göre. Dolayısıyla riskli olan bölgelere, güvensiz olan yerlere erkeğin gitmesi bile sakıncalı olunca hanım neye gitsin? Yani kısaca yine de bunların kontrollü şekilde e, yol güvenli olup olmadığını inceleyerek e, fetva vermek ona göre gerekiyor. Başka bir kardeşimiz İslam'ın ikiye bir tanıdığı hakkı kabul etmeyen bayan eşit hak istemesi durumunda sorumlu olurum diye sormuş. Şimdi biz e, böyle bir durumda e, işi yani Kur'an-ı Kerim ayetini inkar edecek duruma itmemek ve getirmeme gerekir de diyoruz onu ifade ederim. Yani erkek kız eşit miras alma, ikili birli alma yerine eşit miras paylaşalım derlerse helallaşma yoluyla bunu yapmalılar. Yoksa kız artık 20. yüzyılda bunun ne değeri kaldı? O daha önceki Araplardaymış 1400 önceki yıl önceki uygularını günümüze mi getireceğiz falan gibi alaya alarak, küçümseyerek veya inkar ederek böyle bir yola da gidilmemelidir. Yani Kur'an-ı Kerim ayetini bilerek inkar etme, istifaf etme, küçümseme yoluna gitmeden günümüzün şartlarına göre işte bizim de ihtiyacımız var. Kira evlerinde oturuyoruz. Mümkünse babamın şeyin haklı gelen mirasından birbirimize yakın paylar alalım gibi herallaşma yolunu muhakkak muhafaza etmelidir. Böyle bir helallaşım olmadan Ayet kelimi inkar ederek e, illa ben eşit alacağım diye elimizdeki veraset ilamına dayanarak belgelere dayanarak mahkeme dava açmak yoluyla e, eşit hak almaya çalışmamız hakkını eğer abimiz helal etmiyorsa tabii ki zorluklar meydana getirebilir. Yani bu duruma düşürmeden anlaşarak helallaşarak konuyu çözmek gerekiyor. Bunu da ifade edelim. Başka bir kardeşimiz, ''Hocam diyor e, merkep etinin helallığı noktasında gündem oluşturuyoruz, sütünün anne sütüne yakın olduğu e, söyleniyor, e, bu konuda ne demek gerekir, nasıl düşünme gerekir?'' diye soruyor. Şimdi tabi bildiğimiz gibi e, Kur'an-ı Kerim'de doğrudan doğruya bu merkep ve at e, eti ile alakalı ayet e, bulunmuyor. E, dolayısıyla bu iki hayvanla ilgili peygamberimizin hadis-i şerifleri yoluyla bunlar nehir yasaklanmış. Mesela Hayber dönüşünde peygamberimiz bize ehli merkep etini eee nehyetmiş. Muhtarikağını yasaklamış rivayete göre ve ehli eee merkep etini de e, eşek etini de yasaklamış. Bir hayvanın eti yasaklanınca sütü de o hükmet tabi oluyor. Yani eti helalsa sütü yer helal oluyor eti haramsa sütü haram eti mekruhsa sütü de mekruh oluyor süt ete tabi yani genelde kabul edilmiş Şimdi dolayısıyla e, bu iki hayvan her ne kadar e, temiz yemle besleniyorsa da yani otobur diyoruz mesela sığır cinsi ondan sonra e, küçük baş hayvan dediğimiz koyun cinsleri ...ya otla beslenir... ...ya arpa yem ve diğer yem çeşitleri alınan... ...temiz yemle beslenir... ...etlerine de temiz... ...yemin... E, ...sonuçları yansır... ...at ve... ...merkep de aslında temiz yemle besleniyor... ...yani sığır cins hayvan... ...ne yiyorsa... ...atla merkep de bunu yiyor... ...fakat bir fark var dikkat edilse... ...sığır cins hayvan ve şeyler... ...geviş getiriyor... Deve de geviş getiren hayvanlardan. Dolayısıyla geviş getirme farklılığı var. Bu iki hayvanda ise geviş getirme, durgunluk var yani. O yüzden etleri farklı. Yani sığır etiyle bir merkep etini veya at etini yan yana getirin muhakkak farklılık vardır. Dolayısıyla bunların etini yenmediği yerlerde tiksinti meydana gelir. Bu at eti değindiği zaman onu yediremezsiniz yenmeyen yerlerde. Merkep eti zaten hiç yaklaşılmaz. Dolayısıyla peygamberimizin hadis-i şeriflerinde at eti de, merkep eti de nehyedilmiş. Sütü de aynı hükmete abidir. Ancak bazı bölgelerde bu Türkistan taraflarında işte e, özellikle kımız falan denen kısrak sütü e, özellikle hatta atın eti yenen Türkiye Cumhuriyetlerde yerler var. E, çok içtina bir fetva edenlere Goya peygamberimiz e sallallahu e, at etini yasaklamış sahabilere savaş atları ihtiyacı sebebiyle bunu yapmış savaş ihtiyacı olmayan savaş dışı at olsaydı peygamberimiz buna izin verirdi gibi Dolaylı yoldan bir yorum yapan çıkmış İslam alimlerinden ama çok azlıkta kalan bir görüş. İşte Türkiye Cumhuriyetler tarafında o istisnai fetvaya dayanarak bir kapı açılmış fakat büyük çoğunluk Hanefi mezhebinde diğer mezheplerde zaten e, caiz değil dolayısıyla e, genel olarak Ateti'de, de tahrimen mekruh olan et grubuna giriyor. Sütü de o kabildendir. Ancak sütü, sütle ilgili ilaç konusuna gelir, gelince eğer kesinlikle tıp bilimi e, o sütün ilaç olduğu yönünde bir sonuca ulaşırsa o ayrı. Yani günümüzde de mesela e, ilaçların pek çoğu sağlam insana haramdır aslında. Caiz değildir. Mesela e, diyelim yaranın üzerine tentürdiyot sürüyoruz. Tentürdiyot nedir? Çok kuvvetli alkoldür şarap türünden neredeyse o derece kuvvetli alkol içeriyor. Ama yarayı iyileştirmek için buna ihtiyaç duyuyoruz. Ve bir takım diğer ilaçlar da bunun gibidir. Dolayısıyla ilaç amacıyla e, olduğu zaman tıp bilimi bu ilaçtır diyorsa ve gerçekten bunun da faydası görülüyorsa bunun ayrıca olduğu söylenebilir. Ama mesela Peygamberimiz e, şarapla ilgili olarak bunu e, efendim karnımız ağardığı zaman hasta olduğumuz zaman Içiyoruz, bunun faydasını görüyoruz diyen sahabeye o ilaç deva değil derttir demiş peygamberimiz. E, şarap için. Yani alkollü içki tedavi amacıyla içilmez. Hani bazıları efendim, bira içme yoluyla midede şu şu e, faydaları sağlanır gibi şöylese e, bir farz. E, Allah'ın Resulü alkolde şarapta şifa yoktur. Dert vardır buyurmuş hastalık hastalığı daha da arttırır. Yok olan rahatsızlığı meydana getirir ee, buyurarak bunda şifa aramayın ilaç da olmaz buyurmuş. Bu şekilde açık olan şeyler var muhakkak ee, ilaç olmayacağı kesin olan ama bunun dışında kesinlikle ilaç olduğu yolunda tıp bilimi e, onun kimyasalını ortaya koyarak ispat ederse e, ilaç bundan isnna edilebilir. Efendim burada sohbetimizi okularken hepinize hayırlı günler ve geceler dileriz. Hoşçakalınız.